Salut, على شفيع ai محمد الله în Muhammad, Allah, محمد وعلى Maya, وصحبه وسلم Maya, بالله Maya, Maya, Maya, Maya, Maya, Maya, Maya, Maya, Maya, Maya, يحضرون Bismillah ar-Rahman rahim Ve zekr fe inne zikrâ tenfa'ul müminin Sadaqallâhu'l-Azim Allahummen fa'anâ bil-Qur'an-l-Azim Ve barik lana fi velhamdülillâ rabbil alemin Ve estağfirullah al qayyum Hassantukum bil-Hayyel-Qayyum Lezî mut abada Ve defa'tu an-kum Su'eb lâ havle ve lâ azim Biz de ancak Ama un da insanlara tebliğde bulunmaya çalışıyoruz, hayır haberler ulaştırmaya çalışıyoruz, şerlerden uzak etmeye çalışıyoruz. allah Teala, bizleri de muvaffak eylese. allah Teala, urdu muzumânsur muzaffer eyle. Amin. Ya Rabbi salli alâ Seyyid-i Muhammed ve âli seyyid Muhammed. Allahume bihakk-i seyyid Seyyid-i Muhammed ve âli seyyid Muhammed. Ve bihakk-i leylet-i ve bihakk-i şehr-i l-harâm, şehr-i kel -muharram. Ya Rabbi,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 Ya Rabbi, güçteni iptal ile ya Rabbi. Birbirlerini ne düşur ya Rabbi. El-Hüsnet'in burnunu kanatma ya Rabbi. Amin. Esir kamplarındaki El-Hüsnet'i halasa ile Allah'ım zor durumda kalmış kadınları tecavüze uğrama tehlikesinde hafizlerde birçok El-Hüsnet kardeşimiz mevcut. Birçoğu Şihan'ın elinde. Ya Rabbi, halasa ile ya Rabbi. Amin. Acil kurtar ya Rabbi. Allah'ım amin. Ya Rabbi, hükümetimize... Ya Rabbi, hayırlı, isabetli kararlar aldır Ya Rabbi. Amin! Tayyip Bey'e ve adamlarına yardım eyle. Amin! Hayır. Hayırlı müsteșarlar nasip eyle. Amin! Hayra teşvik eden, şerden, men eden, dünya hususlarında da onlara fikir verip, istikamet üzere irșad eden insanlarla karşılaştır Ya Rabbi. Hayır. Şerine çalışanlara fırsat verme Ya Rabbi. Amin! Kendisinde, ailesinde, sevdiklerinde, zarardan zevalde, muhafaza ile Amin. sayıl uzun ömürle, sıhhat ve afiyetle bu belalardan vatanımızın kurtulması işinde onu isti'imâle eyle ya Rabbi. Amin. Muvaffak ile ya Rabbi. Amin. Amin. Allah'ımız salli alâ seyna Muhammedin ve alâ aleyhi sallâhu Görüyorsunuz, iç savaş var, dış savaş var laflarını çok önceden söylerdim size. Kastelerde yazdı bunu.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 Vatan hainii de eşittir ya. Şu anda biz birlik-beraberlik, değil mi? El-i hizmet, Müslümanlara hizmet, bu, bu fitneyi durdurmak için Çalışmak lazım gelirken bu nedir ya? Bu fitneleri, bu nasıl bir zaman ayarlamasıdır yani? değil mi? Benim aleyhime uğraşmak, ne bizim bir zaman ayarlaması? Dünya'nın gavruzat efendiyle uğraşıyor, uğraştı Siz ne işiniz var mesela? Anlamıyorum. Anlamıyor değiller karşı hainlik yani başka bir şey değil. Belli ki bir yerler bunlara şunu yapın diyor, yapıyorlar. Tetikçilik başka bir şey değil. Ama biz aptal olmayalım. Biz işimize bakalım. İnşallah biz eli sünnete hizmet, bir kişi namaza başlatmak, bir kişi günahından tevbe ettirmek biz yani yolumuzda devam. Yoksa büyük belalar gelecek. Ha, batılı desteklemeyin. Hasbel kadar kaldı bunların elinde.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 Altı sene oldu, kan revan oldu, ne büyük sözü dinleniyor, ne istihare var, ne istişare var, herkes atladı zıpladı. Ya ulema sana evliya ne buyuruyor? Ayet-i hadis ne buyuruyor? وَلَا تُلْقُوبِيَ دِكُبْلَتْ تَهْلُكَ Ellerinizle kendinizi tehlikeye bırakmayın diyor. Gücünüz, kuvvetiniz olmayan işlere girip kendinizi intihara sevk etmeyin diyor. Öyle mi? Ama ip dinleyen yok. Birileri radikal kararlar alarak kaldırdılar milleti. Eşini kaldırdın, hadi otuttur bakalım. Yahudi istedi bunu tabii. Bura karısın çünkü Kürdistan kurdurmak esas dava. Allah vere, Allah vere. Kürt Mehmet nöbete veyahut da ne diyeyim sana yorgan gitti, kavga bitti. Bir de bak bakacağız, Kürt devleti kurulmuş ikinci İsrail. Ondan sonra IŞİD, nerede? IŞİD yok. PKK, nerede PKK yok. Hepsi bitecek. Çünkü dava burayı bölmek yani.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 O bahanelerle yavaş yavaş da oralara, sokaklara daha Müslümanlar gezemesin. Bir, bir, bir planda oradalar şimdi, burada. Allah'ım boz bu planları ya Rabbi. Amin. Amin. Çok çok bu oyunların farkında olmazsak Filistin'e döneriz ya. Sattılar, sattılar. Hiç daha İsrail devlet olamazken Sultan Abdülhamid Han Hazretleri bu kadar direndi. Malıyla, canıyla bedel ödedi. Fakat,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 Vaznas nasihat buna bundan dolayıdır. Yani komşum öldü iyi dünya bana kaldı. Bu komşu yerde da küçük oluyordum zaten. Oh diyen manyaktır. Ya lan yarın da ben öleceğim. Benim başıma ne gelecek? Ben tedbir alayım diyen akıldır. Akıllıdır. Biz neler zaman aklımızı yitirdik ya. Ya Filistin'de yaşanan olayın aynısı. Şu anda burada patrikhane projeleri var. Buralar tek tek alınmaya başlandı. Yollar kapatılmaya başlandı. Her şey ayarlanıyor planlı gibi.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 Adam havada uçana kadar hiçbirini haberi yok. öyle mi? Akıllılık bu mu şimdi kardeş? Ben onun için şey duyuruyorum. O zaman da söyledik ya darbe olacak eşiğine geldiniz rüya gördük şu dur budur. Rüya alan şey sabit olmaz. E, sabit olmaz ama sen yine tedbirini al. Acaba de. Bir acaba de ya. Ya bunlar böyle tehlikeli adam. Karısını, kapalısı aldanmayın. Efendim namaz kıldığını aldanmayın.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 İşte şimdi yine planlar varmış, projeler var, şöyle var, böyle var. Mesela IŞİD'den korkarken, PKK'dan tehlike beklerken bir de bakarsın sakallı cübbeli adam gelişen seni öldürür. Bayram hoca öyle yapmadılar mı? İşte, tehlike daha büyük. Bizim içimizdeki haşhaşiler IŞİD'den de beter. Adam tam haşhaşi ya. Haplanmıştan beter adam. Hadislere konuşuyor ya, efendinin tefsirine konuşuyor. Bu ne cesaret?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 Allah'ım kurban oldum sana Allah. Im. Görüyorsun Allah'ım Bu mazlum Müslümanları bu el-i Kurtar bunların belası söyle ya Rabbi Amin. Şerlerini durdur ya Rabbi Birbirine vurdur ya Rabbi Amin. İmha ettir bu orduyu ya Rabbi Amin. Amin. Salli ala seyni Paylaşılır Paylaşılırsa Yani insanlar görürler Diğer arkadaşlar buluyorlar Ben video anlamam internet anlamam Bense duyuruyorum Bense uyarıyorum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 vatan millet sevgisi ön planda olduğu için e, onların da el haşdus ya abi şey haş haşe ha, şey de şimdi anladım haş diş abi ondan sonra Allah belalarını ver ya Rabbi kahhar isminle perişan eyle ya amin. amin bunlar şu anda şu anda kesi basıyorlar hala videolar taze taze geliyor canlı geliyor oralardan şu anda benim efendim bana ulaşan haberlere göre Bunlara da agah olalım, uyanık olalım. Bedduamızı yapalım. şumanların halası dua yapalım. Allah Musul'a bunlardan nasip etmesin. Ay. Musul'da ekseri sünnet. Yahu el sünnet olmasa da Yezidi de olsa, Ermeni de olsa, Şihidi de olsa adamı sen kesipse doğranmak, yakmak, yıkmak. Bu nasıl bir militanlık ya? Bu bir, sadece el-i sünnet için değil demiyoruz. Mazlumlara da dua diyoruz. Ha? Yani zulme uğradıktan sonra bir insan kafir de olsa mazlum olabilir. Daha. Sen şimdi bu adam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 Geçen hafta afetin manasını anlattım size, değil mi? Musibet, bela gelir yani, çok belası var şeyin. vaz edici olmanın, nasihat edici olmanın çok sıkıntısı var. Çünkü yani işte şu helaldir, şu haramdır, şu şey ayet var, hadis var, onu oku falan, bu vazlıktır, İyi bir şeydir ama çünkü Mevla Teala bunu emrediyor. Estaibullah ve Zekkir, Habibim vazet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 Bizim camiadaki bütün hocalar şunu kabul ederler İnsanların çok hidayetine vesile oluyor Namaz başlatıyor İşte Tesettüre şu oluyor, cinadan kurtarıyor, üçten kurtarıyor falan filan Bundan dolayı derler ki Ekseriyeti beni çekebilenler çok var Allah Onlar da bizi de afeylesin Amin Derler ki Ya bu adamın artısını eksisini hesap edince artısı fazla geliyor Aslında çok yanlış adam, bozuk adam ama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 Yevmel kıyamet beyn-i Efendim senin en çok okuduğu hadisleridir. Allah Teala kıyamet günü bir adama azap etmek ister. Azap edecekken Bakar ki kardeşleri var. İhvan diyor tabi. Burada Hac yolculuğu kardeşi, tarikat dersi kardeşi, ilim kardeşi, cami cemaat kardeşi, mümin kardeşi. Genel manada kardeşleri Bunu nasıl biliyor? İyi biliyor. E bizi de baya bir iyi bilen çıkar. Namazla abdestleri konuşuyor. E şimdi, iyi biliyorum diyen çıkar yani. İyi biliyorum diyen çıkınca Mevla'da bakar diyor. Oncu ekserumle ihvan fi'd din din yolunda kardeşlerinizi çoğaltın. Fe inne rabbekum hayyun kerim. gün. Sizin Rabbiniz haya sahibidir. Kerem sahibidir. Yani utanma muamelesi yapar. Yani Mevla utanır diyor ya burada. Bizim gibi haşa utanma demek değil. Neden utanır?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 Ditegunu <Susur> şüa deale annas Eyyümet Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Kuntü khayra ummetin uhricet lin Siz insanların lehine çıkarılan en hayırlı ümmet oldunuz. Ve kadalece anlak ummeten vesatan. Ayetler bunlar hep. Biz sizi adaletli bir ümmet olarak yarattık. O zaman sizin bu adaletiniz neyi icza ediyor? Şahitliğinizin geçerli olmasını. Siz de şahitlik ettiniz ki bu adam iyidir. Mevla buyuru ki ben biliyorum ne maldır ama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 Yani İmam Gazali Hazretleri. Ama burada da şu demek değil. Mesela iki tane ayet-i kerime destadırla Etemrûnen-nâse bil İsrail Ben-İsrail'in ulemasına söylüyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bile bile inkar eden, tahrif eden, değiştirenler. Siz insanlara iyiliği emrediyorsunuz da yani şu hayırdır, şu iyidir, yapın. Vatan sev, nefsi küp, kendinizi unutuyor musunuz? Burada mevla sistem ediyor. Bu sistem neye yöneliktir? Bu sistem sen niye vazettin, namaz kıl dedin, oruç tut dediğine yönelik değil. Bu sistem sen bunu derken kendini niye unuttuna yöneliktir. Efalet aklın hiç mi aklınızı çalıştırmıyorsunuz buyuruyor. Yine Saf suresi o onun kadar korkutucu bir ayet hacılara, hocalara Kur'an'da nacil olmamışlar.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 Allah alimdir zalimlerin. Allah zalimleri bilmez mi? Ben önceden de biliyordum bunların kaçacağını. Allah buyuruyor. Demek ki e, söz verirsen yapacağım dersen seni bağlıyor eyman edenler. Yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz? Esas bahsi budur. Ama sen bunu şeye de çekebilirsin. Çünkü fiilin muzaridir. Muzari e, hale de müsaittir.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 kılıyorum, kıldığım olur, uyuduğum olur, kılamadığım olur, kalkamadığım olur. Ben şimdi 80 senedir teheccüt kaçırmamışım diyebilir miyim? Zaten 50 yaşındayım zaten. Yalancılık olur yani. Böyle atıyorsun, gidiyorsun yani. Böyle bir şey yap. Kebirümekten endallah. Allah katında en büyük gazabı çeken nedir? Enta kulü malate fa'l. Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz, vaat etmeniz, taahhüt etmeniz, sonra sözü bozmanız.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 Sen de burada şeyi gözetemezsin. Kar zarar hesabı yapamazsın. Cenaze ortada kalmış. Ha sadece benim için demiyorum. Diğer hoca benlerde yapıyor. Allah hepsinden razı olsun. El üstünde de alimlerimizin hepsinden razı olsun. Yani yapan hocalarımız var.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 Yediklerimin hepsiyle amel etseydim, şu anda memleket bile değişirdi. 20 sene 30 sene evvel 50 bin, 100 bin kişileri toplamaya Allah bana nasip etti. Ama topladık da attık, topladık da attık, topladık da attık. Ayarsız bir adamım yani. Do doğrusu konuşuyorum. Ama yine de fayda fazla. Konuşmam icab ediyor. Bundan dolayı da konuşuyorum. Yoksa amel et, kendisi amel ediyor diye konuşuyor diye. Bunu anlatmak istemiyorum. Onun için. Hadis-i Şerif bana onu emrediyor, sen hepsini yapamasan da iyiliği emret, öyle mi? وَنْ هَوْعَنِ الْمُنْكَرِ وَاِنْ لَمْ bu كُلَّهُ Münker, içki, kumar, zina, faiz, fuhuş, yalan, gıybet, hele gıybet, hele dedikodu, iftira bile bile yapmam, hayatta bile böyle bir iftira yapmam, yani olmayan bir şey uydurmam, öyle bir uydurukçuluk vasfım gelişmemiş.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 Yani bu televizyonda kurulduk efendim senden izin istediğimde keyfine zevkine vermedi yani dedi ki Ahmet bizi mecbur bıraktılar cevap vereceğiz dedi bana bu televizyonu Fetvasi Efendinin sözü aynen budur mecbur bırakıldık o kader inkar ediyor o şunu inkar ediyor şu i̇şte adam kalktı hadisleri inkar ediyor radyo televizyon olmasa nasıl duyuracağız milleteki hadisleri Efendi Hazretlerin yolu bu değil şey i̇şte, vasstalar bak mecbur bıraktılar Ahmet cevap vereceğiz çünkü iman gidiyor vatan gidiyor.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 Neyse ben nereye gidersek gidip ekonomi, ekonomi biz işimize bakarız yani. Ne yapasın? Geride dönemedik. Tabidat Tabi, ehliyle bulunmak yani Allah muhafaza Allah. Allah'tan biri vefattan sonra göründü. Ruhul Beyan tefsirinde de var. Ve nasılsın? Efendi Hazretleri dediler. Kaç senedir Allah'ın hazarından, sisteminden kurtulamadım. Çok sıkıntım var. Niye? Mevla bana buyurdu ki sen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 İşte Mahmut Efendi Hazretleri'ne hürmeti var. Ondan sonra bu cemaatın ekümenik projesini durdurduğu, Yaşar bunları biliyordu tabi, akıllı adam. Ondan sonra dünya görmüşlüğü var, ee, siyasetten haberi var, ee, bir de ulusalcı kafa. E tabi ki vatan, vatan hepimizin vatanı yani. İtikadı kendine tabi, ayrı bir şey. Ben bu İsmaila cemaatının önemini, hatta o zaman da biliyorsunuz Efendi Hazretleri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 o televizyonda zaplayan, zıplayan, orada o batılı dinler, ileri geçer, orada kalır Allah muhafaza. E şimdi ona ben nasıl sebep olayım? Günah gireyim. Ama o zaman dedik bir masa etrafında toplansa. Ben dedim Kara Hasanlı, ben sana açık çek veriyorum. Ben geleceğim. Dedim Abdülmetin Hoca da onu tanır. Onu da alalım dedim. Hüseyin Avni Hoca'yı dedim herhal birkaç da hoca olsun hakem. Ha. Üst üste 5 hoca bizden, 5 onlardan olsun.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 Aramızda bir rakabet yok. Benim ne derdim var yani bu reddiyeleri yapacağım? Sen hadislerle uğraşırsan ben sana bir cevap vermek zorunda kalıyorum. Bir inkar edersen cevap vermek zorunda kalıyorum. <gülüyor> Bana iftira atarsan cevap vermek zorunda kalıyorum. Vaaz-u nasihat bunun için olmaması lazım. vaaz nasihat ama burada ilim çıkıyor. Yani reddiyelerimizin hepsinde ilim var mı? Var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 Nefs, nefsaniyetten dolayı bir koca kardeşime, bir ikvan kardeşime, bir şey de, dediğimse Allah beni de onlarda hepimizi affeylesin. Amin. şey... Demediğimi düşünüyorum. Ama nefsin çok gizli halleri, mecraları vardır. Şeytan kan damarlarında gezer. Olabilir ki nefis şeytan manada karışıyor sonra veya önce, bilmiyorum. Ama iftira atmıyorum. Kimsenin demediğini demiyorum. Dediklerini de mecbur savunmak ve müdafaa etmek durumunda kalıyorum. Allah Teala da bu halden bu cemaati bir an evvel halas eleyip Amin. Efendi Hazretlerimizin etrafında birlik ve beraberlik üzere kenetlenmeyi, Yüce Mürşidimizin yolunu yaşatmayı, hepimizin ona hizmet etmesini ve onun yolundan zerre kadar taviz vermemesini bize nasip eylesin. Çünkü operasyonlar var, cemaatleri böl 5'e, 10'a bu başladı. Artık e, bunlar biliyorsunuz terzi gibi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 Zerre kadar alet olanları Allah kahre îlesin Zerre kadar buna imkan verenlere Allah lanet îlesin Allah bu iş için uğraşanların hepsini bertaraf îlesin Allah bütün projelerini iptal eylesin Allah Teala maşer sabahına kadar bu vatanımızı özellikle bu sur içini Allah İslam diyarı olarak baki eylesin Amin Sizi de bu hizmette vesile îlesin Yardımcı eylesin Salli aleyh seyidina Ve aleyh aleyh ve sellim Şimdi buyuruyor ki Fetefekkar sen iyi düşün fima o şeyi ki rivayet ki buyuruldu kime Li İsa. İsa'ya selamı buyuruldu. Şimdi ne buyurdu? Eyne Meryem ey Meryem'in oğlu huz nefseke önce nefsine vazet et. Yani kendine de ki namaz kıl veya teheccüd et veya içki içme. Veyahut kadına namereme, şehvetle bakma. Veyahut zina yapma. Önce kendine vaaz et. Feinitte az de, feinitte azat de var. Yani nefsin vazı kabul edip etkilenirse baktın ki güzel, vaaz. Kendin tuttun mu? Bildiğini. Tuttun. Feizinnase. Feiz hemen vaaz et. Ennaze. Başla insanlara vaaza. Ve illa baktın ki nefsine nasihat geçiremiyorsun. Sözkar etmiyorsa Rabbi ''Rabbinden utan, haya et ey Meryem'in oğlu!'' Tabi İsa Aleyhisselam da, bu düşünülmez. kızım sana diyorum gelinim sen işit. Ümmetine söyleniyor bu İsa Aleyhisselam'ın haşa, masum peygamber yani. Onda düşünülmez de, onun yoluyla bize söyleniyor. E bu şu demektir, tesiri olmaz. Yoksa vaaz etme demek değil, tesiri olmaz. Bir de Allah'tan utanmak icap eder. haya etmen lazım diyor hadis-i şerifte Müsa'eme bin Zeyd radıyallahu anhu da ediyor. Müslim-i şerifte geçiyor kitabı zühdde bu hadis-i şerif. Bu çok önemli. Resulullah sallallahu aleyhi ve işittim, diyor. bi'r adam kıyamette getirir. Adam vaiz hoca cehenneme atılır. Sonra karnının bütün bağırsakları deşilip dışarı dökülür. Efendim, değirmen beygiri değirmeni döndürdüğü gibi o da dışarı çıkan bağırsaklarını döndürerek ateşte yanmaya devam eder. Feşte mi ilelünnâri <gülüyor> fe Bütün cehennem halkı başına toplanır. Derler ki: Ya falan, Malek sana ne oldu? Elem tekünte emburunâ maruf ve tenâna an'l münker? eden sen değil miydin? Emretmiyor muydun? Kötülükten ne yetmiyor muydun? E ne oldu şimdi sen burada kaldın? Hani adam der ki, ben zaten vaaz dinlemedim. Devam etmiş kiye kumara, zinaya neyse. Ben zaten cehennemi boyladım. Peki senin ne işin var? O da der, bela evet ben. Kün te bil amiru bil maruf ve la ati. emre derdim ama kendim yapmazdım. Ve neha anil münkeri ve ati. Kötülüğü yapma derdim ama kendim yapardım.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 ne yapacağız bu vaziyette? Kaldık gerilerde ama hiç olmasa ateşe dayanamayız yani. Onun için duanızı beklerim. Biz hakkımız birbirimize terettüp ettiyse Ya Rabbi, konuşup amel etmeyen, cehenneme düşecek, değirmen beygiri gibi karnınızı bağırsağı dışarıda döneceklerden etme Ya Rabbi! Amin. Bu fakiri de etme, bu kardeşlerimizi de etme. Amin. Diğer hoca kardeşlerimizde de muhafaza ile. Amin, amin, amin. Allah'ım sallallahu ve sellem. Biz İslam'ı onunla da dua diyoruz.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 itikadı Maturidi itikadı üzere mezhebim Hanefi mezhebi üzere tarikatım Nakşib ve Kadiri'den efendim dersliğim bendim. bundan başka benden biri bir şey naklederse oğlu okumuş şeyin başında öbürü oğlu mezar başında bundan başka benden ben bundan beriyim yani bana iftira ediyor ama neler yazıyor neler yazıyor ne ya kabrimi şöyle yapın taşını böyle yapın şunu şöyle yapın şunu şöyle okuyun şunu şuna verin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 Kendi aramızda, içimizdeki ihvan kardeşlerimiz birbirine beddua olur mu, lanet olur mu, iftira olur mu ya? Onun için Allah'ım hiçbirini bizim kardeşlerimizden, ihvandan, ehl sünnet dairesinde bulunanlardan bir tane hocamızı cehenneme atma ya Rabbele Eli ehl sünnet dışındakileri de ıslah eyle, idâet eyle ya Rabbele hanım! dua böyle olmalı. Ama tabii ki sıkışınca insanlar bundan zarar görünce beddua ediliyor. Şöyle ediliyor. Ya Rabbi şerhinden muhafaza eyle. Çünkü öyle yaşın insanları sapıtırıyor, kader inkar ettiriyor. O zaman da şerrinden muhafaza için dua etmek icap ediyor. Çoluk çocuğumuzu kandırabilirler Allah muhafaza. Şimdi 13'ün veyneüp dili de eğer sen müptela olursan diyor. Yani vaazın tesiri neye bağlı diyor? Efendim senin amel etmene bağlı. Şimdi Şakıki Belhi duymuşsunuz. Evliyaullah reislerinden Şahri Belki Belki Hazretleri vefat etti. Toplandılar talebeleri, Hatem Hasan Hazretleri. O zaman böyle post most yani ben sana bıraktım. Ben kime bırakacağım? O kime bırakacak? Plan proje var mıydı? Yok işte efendiden sonra kim olur planları, projeleri falan? He? Efendiye türbe yapalım, nerede yapalım? İşte Hiçem Çavuşbaşı'na yapalım. Millet buraya gelsin. Böyle planlar olur mu o zaman? Maalesef şu anda tabii Birçok plan proje duyuyoruz. Tarikatlerin tümü hakkında planlar oluyor. Değil mi? Yani oradan damada kalıyor. Oradan ailenin içinde kalıyor. Oradan oğula kalıyor. Beni İsrail'deki gibi nübüvvet olandan çıkmasın diye büyük bir mücadele. Ya nübüvvet peygamberlik Allah'a vergisidir. Senin sülalende devam edeceğine dair ayet mi var? He? Ama Beni İsrail Efendimiz sallallahu aleyhi ve inkarlarının baş nedenine Arap olmasa. Eğer onlarından olsaydı bu kadar muhalefet etmeyeceklerdi. Irkçılık yüzünden nübüvvet beni İsrail'den çıkmasın. Dava buydu. Eşinde de post aileden çıkmasın. Yani şu andaki bütün dava bakıyorsunuz genel manada öldüğümü ya kardeşi kalıyor ya damadı kalıyor ya oğlu kalıyor ya torunu kalıyor hep böyle projelere baktığın zaman bir çok, çok eri sünnet ulemanın meşahin yolları şu anda bozuldu.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 Bazı hususundaki usulü çıkıyor. Ahmed bin Şeref Hazretleri anlıyor. Ebu hafs Kebir, Bukhara'da kabr şerifi. Büyük evliyadan. İmam Bukhari, gözleri kör doğdu İmam Bukhari. Annesi çocukken Ebu Hafs-ı Kebir'e getirdi. Onun duasıyla gözleri açıldı. Koca İmam Bukhari ol. Ebu Hafs büyük veli. Ebu hafs Kebir'le beraber diyor. Ne demek bu biliyor musun? <gülüyor> 1200 senelik işler. Caminin yolunda giderken,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 Yoldan giderken aynı mahalleye geldik. Dedi ki o, ey delikanlı, o adam bana eyyan bir orucun sevabını sormuştu ya, onu bulabilir miyiz dedi. Dediler bulabiliriz, o zaman bulunuyor insanlar. Bulduk getirdik dedi. Ona cevap verdi, dedi ki fazileti şudur şudur şudur. Dediler ki niye geçen hafta bilmiyor muydun da bu hafta öğrendin? Yok dedi, ben şimdi bu hafta 13, 14, 15'i tuttum dedi.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 gençliğinde gençlerin reisiydi yani böyle bir genç grubu var arkadaşlarıyla bir gün mecusilerin ateş yaktığı ibadet ateş yaktığı mabetlerine yanından geçerken ya bir girelim de dedi şu mecusiler ne yapıyor efendim biraz gülelim dedi yani ateşe tapıyorlar ya ateş sana ne yaptı girdiler baktılar güzel yüzlü bir delikanlı ateşe tapıyor dedi ki ona bak müslüman ol gelmecihat getir. İslam'ı anlattı. O da ona kalktı bir tokat attı. Tokadı yedi ama hiç ona bir dalaşmadan çıktı. Sonra Şekik Hazretleri o zaman gençlik dönemi, evliyalık dönemi değil. O da sonra tevbe edip yani hepimiz tevbe muhtaçız. Evliyanın da evvelki dönemleri her dönemden ileriye geçince geçmişten ne olur? Tevbe icab eder öyle mi? Tevbe etti, Rabbine inabe etti, zahidlerle beraber, çok Allah'la beraber, hepsi Evliya Allah Yine oradan geçerken dedi ki, şu mecusilerin, birinci de ne demişti? Girelim şunların ateşe taptığını görelim de gülelim demişti. Şimdi ne dedi? Yahu girelim şu mecusilerin nasıl ateşe taptıklarını görelim de, Allah bizi İslam'a hidayet etti diye şükredelim dedi. Niyet değişti.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 ''Ya Şakık, İslam'ı bana arz eder misin?'' O da ona İslam'ı arz etti. Nasıl Müslüman olunacağını beyan etti. O da hemen Müslüman oldu, tarikata girdi, <gülüyor> onunla beraber çıktı zahitlerin yoluna sülûk etti. Büyük evliyadan oldu o ile Seneler geçti. Şakık dedi ki, ''Yahu'' dedi, ''Bizim gençliğimizde, Suse'nin mabedinde bir kere girmiştik gençlerle, birisi vardı, bana bir tokat attıydı,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 innel alim iza lem amel bi ilmi, bi alim ilmi amel etmezse zelle vazu vazı adamın kalbine tutmaz, kayar. Laflar kulaktan kalbe inmez. Geçer. Zelle mevzu cuan kulubinnas. İnsanların kalplerinden mevzucu ne yapar? Zelle keskince. Yani zelle kayıntı. Kayar. Ne gibi kema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 Vaz etme ameli başına gelirse, yani iş başa düşerse, fehtherit an haslateyini iki hasletten sakın. Madem mecbursun, yapıyorsun bu işi, iki şeyi yapmamaya bak. Bu iki şey de çok önemli. Bunlar bir dahaki derse kaldı. Tabi bir dahaki derse 15 oraya inşallah kaldı. Ee, i̇nşallah selamette gideriz, kavuşuruz, buluşuruz. Allah Allah. Makbul dualarla döneriz. Döndüğümüzde inşallah Türkiye'yi, sizleri daha iyi buluruz inşallah. inşallah. Duaların tesirini, eserini görürüz inşallah. i̇nşallah. Ee, böyle de dua edin bize kabulümüz için. Allah. Bu iki haslet önemli. Bir yandan hocalara, vaazlere hitap ediyor bu eyyüel velet. Ama bizim de bundan nasibimiz var değil mi? Herkes buradan ders çıkarıyor. Çünkü herkes bildiğinin alimi. Şu anda sakallığı, sarıklığı olanlara herkes net muamelesi yapıyor? Hoca-alim muamelesi yapıyor. <gülüyor>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 Bizleri onların yolunda büyüklerimizin meşayihimizin itikadını muhafaza ederek yaşayı bölmeye muvaffak eylesin. Amin. Subhanallahi Rabbil alamin. Wassalatu vesselam ala sayyidil murselin Muhammedin ve ala alihi al ve sahbi ecmaîn. Allahumme nahsalul cennet. Na'udzu nar. اللهم نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد الله تعالى عليه وسلم ونعوذ بك من من نبيك محمد الله تعالى عليه البلاغ ولا ولا بالله اللهم نأسلك من الخير كل عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم نعوذ بك من الشر كل عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم ما قضيت لنا من قضاه فجعل عقبته رشدا اللهم ربنا آتنا من رحمة وهي لنا من أمرنا رشدا اللهم ربنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين Allahumma nadjina min al-qom al-kafirin, Allahumma من القوم rahmatika min al عليك توكلنا kafirin Allahumma rabba na 'alika towkelna wa ilika nabna al-masir, rabba na la tajalna fitnatililladzine kafru wa lana, الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسلّم كثير والحمد العالمين. Allah fil كلها Fiecine am înzviet din viață, o gheță în viață. Allahumma, răbneați-ne în viață, păcăneți-ni în viață, păcăneți-ni în viață,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 بعدد ما في علم الله. Benim peş peşe söyleyin. والسلام. بعدد ما في علم الله. عليك وعلى آلك. يا سيدنا يا رسول الله. الله. والسلام bi-adedi ilmi lah aleyke ve ala alike ya seyyidena ya rasulallah qaddaqad hiletuna feedrikna ya rasulallah <yedina, ya Resulallah> meded ya rasulallah eghisna ya rasulallah khuzbi eydina ya rasulallah <yedina, yedina, ya Resulallah> <yedina. yedina, ya Resulallah> وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد موعلا علي وصحبه مسلمة تسليما كثيرة والحمد لله رب العالمين آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إلَى شرفِ روحِ النبي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم علي وصحبه من كافة روح ماتنا الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم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 wallin amen